Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu vesselam ala Rasulillah ve ala. En dersul 15 15. ders. Müderris ile talebeler arasındaki bir diyalog. El müderris: Eyna tahhabu ya Ebu Bekr? Ey Ebubekir, nereye gidiyorsun? Ebu Bekr: Azhabu ila'l müdiri. Müdüre gidiyorum. La tahrucu Minel faslil anne, şimdi sınıftan çıkma. İz hep ileyi dersi. Ona yani müdüre dersen sonra git. Muayyoun ya ustalı,ene talibun cedidun. Ben yeni bir öğrenciyim. Ey ne ecilisu, nereye oturayım? E ecilisu huna emameke, buraya senin önüne oturayım mı? E, eclis-i hunâ emâmeke Müderris La la i huna Hayır, buraya oturma Hâza mak'ad-ı Hişâm'in ve huve gâibunil yeme. Burası Hişâm'ın oturma yeridir ve o bugün gayiptir gelmedi yani Bugün kayıptır, gelmedi Eclis-i halfe hamidin sen oraya Hamid'in önüne otur. Arkasına otur. Arkasına otur. E ahi do hadi de fatraya ustadu. Ey hoca bu defterleri alayım mı? E ahi do a kudu. E hadi Yani khanın merfu ötresiyle la la te kud Hayır, onları alma. zuru fi defterin bir deftere bakar. Ya Abdurrahman'i la tektu bil ecbebete bil galemil ahmeri. Ey Abdurrahman, onlar da Abdurrahman'ın meşhur, meşhur. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, ey Abdurrahman Ey Ödevleri Kırmızı kalemle yazma La tektub Birleştiği, birleştiği için tektubi diye okuduk. Ödevleri Bil galemel ahmeri Kırmızı kalemle yazma El müderrisu Hüvellezi yektubu bil galemel ahmeri Kırmızı kalemle yazan Öğretmenin kendisidir öğretmendir yani. Dolayısıyla öğrenci kırmızı kalemle yazmaz. Öğretmen kırmızı kalem kullanır. Manasına veriyi kaz. Onzur <gülüyor> ila hadihi'l mezelleti. Ya ustadu, azu. Ma ha, Ey hoca bu dergiye bak. O ne de güzeldir. O dergi ne kadar güzel bir dergidir. La takra'il mezellati fil fasli ya faysalu. Ey Faysal sınıfta dergiler okuma. Ma akrav hadihil mecelletel alane. bu dergiyi şimdi okumadım. İnne ma enzuru ile suverilleti fiha. İnne ma sadece fakat manasına gelir. Yalnızca manasına gelir daha doğrusu. Ondaki yalnızca ondaki resimlere bakıyorum. Bakıyorum. Innema en uzuru ile su veriltti fiha ondaki resimlere, yalnızca ondaki resimlere bakıyorum. Yani deri okumuyorum onun resimlerine bakıyorum. He, sadece onun resimlerine bakıyorum. Eftehul babe ya ustadu, ey hoca, kapıyı açayım mı? Yekadul ceresu yerinu, zil çala yazdı. Neredesiz zil çalacak, çalmak üzere. Yekâdu. La, la teftahil Babel anne. Hayır. Kapıyı şimdi açma. Evet. Yeni birkaç tane mevzu var. Onlara gireceğiz. Temmari'nin alıştırmalar. Sahih mayeli. Gelen şeyleri sahih ile yanlışlığı düzelt. Doğrula. Ebu Bekri'n me'ahû me'celletun. Bekirle beraber bir dergi var. Veya onun yanında bir dergi var. Evet. Yanlış bu. Onu düzelteceksiniz. Faysal'un talimun cedidun Beşir'un Ketebel ecvibete bil galemil ahmeri Beşir Kırmızı kalem ödevelerini yazdı. <gülüyor> Hamza bugün kayıptır. Ekra Mayeli Anlaşıldı herhalde Orası Geçtim Gelen şeyleri oku Tezhebu Müfret müzeker Muhatab siga Tezhebu Gidersin Gidiyorsun La tezheb Nehi hazıra dönüştürüldü Emri hazırı gördük Bundan önceki Şimdi nehi hazırı görüyoruz Yani ...olumsuz emri görüyoruz. Gitme, git. Gitme, yapma, etme. Bundan önce git, yap, et, yaz onu görmüştük. Şimdi bunun olumsuzunu görüyoruz. Buna da nehi hazır denir. Nehy-hazır. Neh hazır Nehy-yetme, Neh yasaklama var hal. Ya. Olumlusuna emri hazır, olumsuzuna nehy-hazır diyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? <gülüyor> Başına la edatına getiriyoruz. Sonunu da emre delalit etsin diye cezm ediyoruz. Tezhebu la tezheb. O zaman bundan uzara atmıyoruz. Atmıyoruz. Başına la ekliyoruz. Bunda eksiltme yok. Ziyadeleştirme var. Başına ziyade bir edat koyma var. La tezheb. Yapma. Tektubu yazıyorsun. Yazarsın. La tektub. Yazma. Teşrabu içiyorsun, içersin. La teşrab, içme. Nasıl yapılıyor? Ilgili sigayı alıyoruz. muhatap sigasını cinsine ve göre. Onun başına la'yı getiriyoruz. Sonunda cezm ediyoruz. Emre delalet etsin diye. Emir olduğu anlaşılsın diye. Örneklere bakalım. Ya Musa en temeridun. Fela min minel beyti Vela tezheb İlel medreseti Vela telab fişşari Ey Musa Sen hastasın Evden çıkma Okula Okula gitme ve Sokakta oynama Caddede oynama Ne demiyorum Bekliyorsun Öyleyse Tamam mı? Evet. Takibiye nuruna önceki kısımla alakalıdır. Devamındaki cümleler. Hastalığına ilgili. Öyleyse şunu yapma bunu yapma. Tabii bu kısma girmeyin. İl sizi ilgilendiren tarafı. yani Şu an dersteki e, konumuzla ilgilendirirseniz inşallah daha hayırlı olur. Ona ileride gelecek. Feyi, Feyi görmemiyor yani. Feyi. <gülüyor> evet. La tecnis fit tariqi. Yolda oturma. Harik yol. İftahin nafizete ve la teftahil vabe. Pencereyi aç ve kapıyı açma. Burada emre hazır var, Nehi hazır. Aynı cümle içerisinde kullanıldı. İftah la teftah. La tedhak fil fasli. Sınıfta gülme. La ta'kul fil şari. Caddede yeme. La tekzib. Yalan söyleme. Kezbeye kezib bu. La tekzib. Yalan söyleme. La tahliqu yeteke. kazımayın. Sakal, sakalını, sakalını kazıma. Yani ya la tahliqu lihekum. Sakallarınızı kazımayın. La teselni hada suale. Bu soruyu bana sorma. Sel veya is'el Sor. La tes'el Sorma. La tadrib Zemileke Arkadaşına darbetme, etme. Vurma. Gale İbrahimu Aleyhisselamu li ebihi Ya ebeti La ta'budiş şeytanen Kema ca'e Fi sureti meryeme İbrahim Aleyhisselam babasına hitaben Meryem suresinde geldiği gibi Ey babacığım şeytana ibadet etme dedi. <gülüyor> ya ebeti baba, şey. Ya ebi'nin biraz daha yumuşatılmış hali. Evet. E, ey babacığım şeytana kulluk etme, ibadet etme. La tabudiş şeytan burada iltikayı sahinen olduğu için tabudiş diye tabut demek, tabudi diye kurduk birinci sahne kesemedik. Kemaca fi sureti Meryem, Meryem suresinde geldiği gibi. Edhil len nahiyete. Len diye tercüme edilir. O okurken len nahiyedir. Len nahiyete alal ef'alil atiyeti bit Gelen fiillere nihilasını la inahiyi girdir ve onların sonunu harekete zaptet. Tedhulu, la, la, la tedhul. Tesme'u, la, tesme, la, tesme, la tesme. Tenzilu, la tenzil. La tenzil. Evet. Başında la inahiyi getireceğiz, sonunu emre delalet etsin diye Diğerlerini yaparsınız. Teammel mayeli gelen şeyleri düşün. Ya hamidu la tezheb. Burada nehi i çekimi var. Ya ihvanu la tezhebu Ya meryemu la tezhebi Ya ehvatu la ne? Emri hazırdakinin aynısı. Başında la-i nahi edeceğiz. Ilaveten şimdi burada. Sonunda cezm edeceğiz. Hangi usulle cezm ediliyorsa o şekilde. Tek hareketli bir ise onu cezm edeceğiz. Yok sonunda ref alamet varsa o ref alametini kaldıracağız. Emrde yapıyoruz yapıyorduk yani. Bunların emrini okuyayım ben. Ondan sonra nehy hazırını okuyayım. emr hazır ve nehy-i hazırını okuyayım. Daha iyi anlaşılır inşallah. İzheb iz heba iz hebu, hemen nehyazını okuyalım. la tez la tez heba, la tez hebu, iz hebi, iz heba, iz la tez hebi, la tezheba, heba, la tez hebne. Heyimte, maşallah, çekimi. Ekmilil cümlel atiyete bi vad'i fiili mudari'in münasibin mesbugin bi lennahiyeti fil emakinel haliyeti ekmil tamamla neyi el cümlel atiye gelen cümleleri tamamla neyle bir vad koymak ile Hayneyi, fiil mudari münasib mesbuk bi, bi lennahiyye lennahiyenin öne geçirildiği mesbuk olduğu Münasip bir muzari fiili koymakla nereye? Fil imâkenel hâliye boş mekanlara koymakla gelen cümleler tamamlar. Toparlayacak olursak boş mekanlara nahiyenin öne geçtiği münasip muzari bir fiili koymakla gelen cümleler Len nahiyenin öne geçtiği muzari fiil ne olur? Nehi hazır olur. Dolayısıyla nehi hazır Siga su koyarak tamamla yani. Ya bu en nafizete La teftahi, demin, La teftahi, Birleştirdiğimiz için bir şey düşecek. La teftahin nafizete yani, Diğer teftahi yani. O şeyde Mütekellim yasına muzaaf ise O mütekellim yâsı ise bile Emir yâsı ise yok. Yani emre hazır yani hazırım ben nasıl yaparsa onda yok. Ya zeynebu la teftahin nafizde. <gülüyor> Ayıracak olursak ayrı söylecek olursak karışmasın diye la tiftahi. Evet. Ya yehnasu la eşşeytane La tabudu. Geleceğimizde ta misin la tabuduş şeytane. Evet. Burası anladın mı? Güzel. Ya ehavati ehavati, böyle kadın. La gurfeti bil miknesetil kadimeti. Ey ehavat, kız kardeşlerim benim odamı eski süpürge ile. Tamam mı? Yok. Bil lugatı Teksün, enkeze, kenese kenese keneseyi tek nus ne ha <gülüyor> la tek nus <gülüyor> ne Vurfeti evet. la <gülüyor> tek nus ne tek nusii tek nusat tek nusne evet değerli nokuyup geçim yeter mi hepsini beraber, beraber mi yapacağız mu <gülüyor> ''Ya veledu la fil fasli, ya binti la ma'en bariden, ya ebnai la minel fasli fi esna dersi, ders esnasında, esna, ders esna, Arapçadan esnasında, ders esnasında, ders anında yani. La minel hafileti fi hadihil mahattati ya seyyidati, ne sizde? Uhti mi? Uht uht uht Peki uhti. Ya binti la el lahme bi hazis sikini. Ya ihvanu la ila'l metami qable saatil vahidati. Saat birden önce oyun alanına. La alas saburati ya ebabekir'in Ebekir, tahtanın üzerine yazma. Evet. Dersi bitiriyorum. itiraz yoksa. Te'mel ma'yeli gelen şeyler düşün. La iki çeşit dinden bahsedilmekte. La'nın birisi len nafiyetu, diğeri len nahiyetu. Nafiye nahiye. Olumsuz Nafiye, olumsuzluk manasına. Yani yapmadı, etmedi, yapmıyor, etmiyorum manasına. Mazi, muzari veya istikbal manaların emirleri, şey şey, nü mazi, muzari ve emir fiillerin olumsuz yapılması için kullanılan la'dır ki bunlar la'yı nafiye, nef olumsuzluk yapıcı la denir dellennahiyeti var ki o da Nasıl? nehi hazır yapan la yani yapma, etme, emir fiil için kullanılan la'dır bunların örnekleri aşağıda geliyor Len altına yazmak isterseniz olumsuzluk lahası. Len yasaklama nehi lahası. Hadis rivayetinde söyleniyor ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve mesela kadınlara benzemekten nehyetti mesela nehiyet, yasakladı. Gibi. Len nahiyetü olumsuz yapma. Len nahiyeti menetme, etme, yasaklama. Neh yetme diye de yazın. E, aklınıza bulunsun. Yani o unutulan kelimeler arasına girmesin. Çünkü bu kelime kavramla karşılaşabilirsiniz. Ileride. Nafiyelâsının, lasının örneği Lime lâ te'kuli yâ ehi Ey kardeşim niçin yemiyoruz? Yemiyorsun. Olumsuz. Yiyorsun. Olumsuz da Yemiyorsun. Bir başka örnek. Ela la tezhebu ilel mel abi. Oyun alanına gitmiyor musun? Gitmiyor musun? Olumsuzluk. Nehi dediğimiz yasaklama lasına gelince. La te'kul hadayâhi. Ey kardeşim bunu yeme. Bir başka örnek. La tezheb ilel mel abi. Oyun sahasına Hı. gitme izim değiştiriyor. Yani evet, Manada da var, harekette de var. Etkisi. Temel maili gelen şeyleri düşün. Huve yektu bu, ente tektu bu, ene ektu bu. Zarifilin birkaç hissiyebası, çekim sivası. Huve yekulu, ente tekulu, ene eklu ve aklu. E -kulu ve a kulle. X caiz. Aynı zamanda bunun bir başka örneği ve ye xudu ente te -hudu ene e xudu ve a xudu. E -hudu ve a xudu x kullanılır, kullanılabilir. Zaten yanındaki parantez içerisindeki e, ifade de bunu anlatıyor. Yani birinci hemze, oradaki birinci hemze nedir? müfret, mütekellim hemzesidir. Müfret, mütekellim için kullanılan, efendime söyleyeyim e, muzarat harfi olan hemzedir. İkinci hemze ola O da fiilin kökünde bulunan fiilin asıl harflerinde olan hemzedir. Bu ikisi yayına geldiği durumda uzatılarak okunabilir. a diye. Tamam. Muzarat harfi hemze ile fiilin kökündeki e, faal fiil dediğimiz hemze yayına gelirse uzatılarak A diye okunabilir. Temel cümlelen ATYT. Gelen cümleleri düşün. A ve B kısmı şekliyle burada da kadenin, kade muzari çekim Y anlatımı var. Bir tane örnek okuyayım. Ondan sonra onunla ilgili kaideleri yazdırayım. Feteha Zekeriya babe ve kade yahrucu. Zekeriya kapı kapıyı açtı ve çıka yazdı. Neredeyse çıkıyordu. Kâde yahrucu. Neredeyse çıkıyordu. Bu kâdeye nakıs fiillerden denir. Leyse gibi, kâne gibi, inne gibi. Inne'yi kullanmayalım. O harçtır genelde. Nakıs fiiller. Kâne ve leyse gibi. Onun birçok benzeri var. Yeri geldikçe böyle göreceğiz. <gülüyor> Nakıs, noksan yani. Bir başka fiille beraber kullanılır. Tam bunun zıttı tam fiildir. Tek başına kullandığımız zaman bir şey bir anlam ifade etmez. Nakıs fiil ise tek başına kullanılmaz, başka fiille beraber kullanılır. Bakın burada kade, mazi gibi çekim var ancak hemen devamında ya'rucu var. başka fiille beraber kullanıldı noksan e, işte, nakız fiillerdendir. Mukarebe grubundandır. Mukarebe parantez yaklaşma grubundandır. Neredeyse ola yazdı, yapacaktı, yapıyordu veya yapmak üzere manasına bir işi, kendisine sonra gelen fiilden bahsederek bir işi yapmak üzere, yapmaya az kaldı gibi anlamlar verilir. Düşe yazdım. Mesela. için kullanılır? düştüm değil ama düşüyordum. Düşmek üzereydim. Düşer gibi oldum. Öreceği ise. He neredeyse, neredeyse, neredeyse, neredeyse düşüyorum. Evet. İşte aşamalar kullanılır onun da Kayseri'de. O fiili yapınca söyler. Yani düşe düştüyse bir şey azdır. Yanlış kullanın. Yani, işte yani düşe yazmak için. olma üzere olmak. O iş neyse düşme üzere olmak. Eski romanların hepsinde var. Gele yazdı, gide yazdı, evet. şey yazdı, evet. yazdı. Bu bizim dilimizde de var. Evet. Öz Türkçemizde var. Devam edelim. Mugarebe dilimiz yaklaşma grubundandır. Bunun iki tane daha kardeşi var. Evşeke ve Kerabe. Yakın onlar. Onları yazmaya gerek yok. Sadece kulağınızda bir aşınalık olsun. Alkısı aynı manaya kullanılır. Neredeyse az kaldı, yapayazdı anlamındadır. <gülüyor> Aynı zamanda mazi ve muzari çekim vardır, emir çekimi yoktur. Mazi ve muzari çekimi var, emir çekim yok. Zaten A kısmında mazi çekimi, B kısmında muzari çekimini göreceğiz. Bunlar mazi ile muzari anlamlar arasında çok fark yok. Birisi geçmiş zaman için kullanılıyor bazen, birisi şimdiki zaman için kullanılabiliyor ama birbirinin yerinde kullanıldığı oluyor. Bunların ışığında tekrar tercüme edecek olursak, Fetaha Zekeriyal Vabe ve Kade Yahrucu, Zekeriya kapıyı açtı ve neredeyse çıkıyordu ama çıkmadı. Çıkıyordu. Çıka yazdı veya. Gal Usmanu lil müdiri, Osman müdüre dedi ki, Rafaya Yusufu Yedehu ve Kade yadribuni Osman, Yusuf'un müdüre şikayet ediyor aslında. Ne, ne diyor? Yusuf elini kaldırdı ve neredeyse bana vuruyordu. Kade yadribuni. Neredeyse vuruyordu. vuruyordu. İn galebet seyyâretü hamidin ve kade yemutu. İn galebe ters dönme demek. Hamidin otomobili ters döndü taklat devrildi neredeyse ölüyordu kim? Hamit. Kade Yemut'u Hamit neredeyse ölüyordu Darabetin müdiretü suade fe kadet tepki müdüre bayan müdür yani müdire suada vurdu neredeyse ağlıyordu Ağla yazdı. Ağlamak üzereydi. Gibi manalar. Bakın dikkat edin. Bu kade müzekker için kullanıldığı zaman kade. Mühendis için kullanıldığı zaman kade et. Çekilme dikkat edin. Kade tepki. bekayepki Tepki ağlamak. F'yi <gülüyor> Darabe tıflî nezzâretî bil asa ve kâde yekserûhâ. Küçük çocuğum, tıflım asa ile, sopayla gözlüğüme vurdu. Neredeyse kırıyordu. Onu kırayazdı. yazdı. Az daha kıracaktı. Hangisiyle söylesek mani anlaşılıyor. Kırma üzereydi ama kırmadı. O fiil vuku bulmadı. Beka yepkiyi söyledik. Burada da nezzaratun biliyorsunuz gözlük manasındaydı. Keser ayık sürüyor biliyorsunuz kırmak. Yaklaşma fiil. Değil mi? Yaklaşma fiil evet. B maddesini okuyalım. Burada da kadenin muzari çekimi var. Es saatul anel vahidetü. Saat şimdi bir. Yekadul müdiru Yahrucu. Müdür neredeyse girecek. Girecek değil. Neredeyse girecek. Girmek üzere. Müdür girmek üzere. Ama girmedi. Yekadul imamu yarkahu. İmam ruku etmek üzere. İmam ruku ede İmam Rukiye edecek. Az kaldı. Kıraatini bitirmek üzere. Rukiye etmek üzere. Yekâdûl Ceresû Yerinnû Parçada gelmişti. Zil çala yaz. Çala yazıyor. Çalmak Çal. üzere. <gülüyor> Lime darabte hazel ya aleyyü Ey Ali bu çocuğa niçin vurdun? Hu ve yekâdû yep ki o neredeyse ağlayacak. O neredeyse adıdır. ve o alamak üzere. O şimdi alamak üzere. Etki tepki meselesi. <gülüyor> Anlaşıldı inşallah. Geçiyoruz o zaman. Temel <gülüyor> maili <gülüyor> gelen şeyler düşün. En la esrâbul kahvete. Ben kahve içmem. En ma eştebul kahvet Ben şimdi kahve İçmiyorum. Bir zaman söylemiştik bunu. Şimdi tekrar geldi. Muzari fiilin başından ma gelirse muzari fiil iki manada kullanılıyor, İki zamanda kullanıyor. Bir şimdilik zaman bir geniş zamanda. Ma geldiği zaman olumsuzluk maası, nefi maası, şimdiki zamana hasreder. Şimdi yapmıyorum. Etmiyorum. Gitmiyorum. Mesela gelmiyorum. akşamadır. Akşam, adı, akşam Şu an içmiyorum. Şu an şu an şu an kasteder. Şimdiki zamanı kasteder. Ama la kullanırsa muzarifin başında Yap. geniş zaman ar hareketi gelecek şekilde Yaparım, yapmam. Giderim, gitmem gibi. Nahnu la nel'abukratul Biz futbol oynamayız. Geniş zaman. Nahnu ma nel'abukratul qadami Biz şimdi futbol oynamıyoruz. Hüve la yakıra sufe o gazete okumaz. Hüve ma yakıra us, hafif o şimdi gazete okuma okumuyor, okumuyor. Okumadı demek içinden edecektik. Ma garay, mazi film manası. ma okumadı. Okumuyor, ma yakıra okumaz, la yakıra. ma altında yazı var sizde var mı evet. ma tuhallisul mudari'a bil hali ma edatı nefi ması muzari fiili hale tahsis eder hale mahsus yapar hal yani şimdiki zaman kaskılar Kas Başında ma geçtiği zaman onu şimdiki zaman manasına kullanır geniş zaman özelliğini ondan alır sıyırır alır Te'mel maili Daha önce 9. derste gördüğümüz ve burada tekrar eden bir kayda Fiili taaccüp Hamidun tavilun Hamid uzun boyludur. Ma <mâ> etvele hamiden Hamid ne de uzundur. Ne de uzun boyludur. Ma <mâ> etvele hamiden. Buna biz ne diyorduk? 24 ziralı çekimin son ikisinden birisiydi. Ma <mâ> etvele Ma f ve f diye çekim vardı İnşallah bunun çekimini şu an zaman bulabilsem şu an yoksa bir dahaki derse hazırlayayım hem bunu hem de Emre hazırın Nehir hazırın onlar elinizde mazi ve muzayrin çekimi gibi hazır olsun ki ondan sonra bu 24 tane çekimi dersini yapacağız ayrıca kitabı da bir ara vereceğiz bir yerde hadhis seyyare tu bu otomobil güzeldir. Bu otomobil ne de güzeldir deyip tacip, şaşırma, hayret etme, garipseme veya gözünde büyütme ifadesine nasıl çeviriyorduk? İsmi ef alakalıma çeviriyoruz. Başına ma getiriyorduk. Sonra da e, o sıfatlananı ona e, mef'ul yapıyorduk. Ma ecmele hadih seyyaret. Bu cümlenin irabı nasıl? Deyip söyleyebilecek var mı? Aynısını. Bu cümlenin ma etvele hamden veya ma ecmele hazih seyarete. İrabı bu nasıldı? Yani bu cümledeki fiil, fail, müf'ül hangisiydi? Biliyor muyuz? Hatırlıyor muyuz? Ma müpteda ecmele hazih seyarete. Komple cümle haber. Haber cümlesi. Haber cümlesinin irabisi ecmele fiil Fail onun tahtına gizli. Hüve zamirin mâye raci. Haze-i seyrette mef'ul. Mef'ul. Hüve evet. tabîlun o uzun boyludur. Mâ et o ne de uzun boyludur. Şimdi şey açıktan gelirse isim açıktan gelirse onu açıktan da zikredebiliriz. Ona delillik eden bir zamir de kullanabiliriz. Mesela maat vele hamideni e, birisi hamidun tabiülün dedi. Ona cevap olarak o ne de uzun boyludur diyecek olursak maat vele hu da diyebiliriz. Mane anlaşılıyor çünkü o hu zamiri nereye gidiyor belli? Ente sagirun sen küçüksün ma eskarake sen ne de küçüksün. Ondan sonra aşağısına. Hiyesagiratun. Hiyesagiratun. Ben de ente almış. Size hi'yi almış. Güzel. Hiyesagiratun ise Ma esgara ha. Hiye ha'ya dönüştü. Unfasadan bir muhtasadan bir dönüştü. Bu şey anıyorum. Çekimi nasıl dediğinizde buna. Ma. Müptedağ. Ecmele. Ecmele ile başlayan cümle komple ma'nın haberi. O cümlenin irabine ecmene fiil onun tahtında müstetir zambir, zambir gizli muayir acil meful uktubil cümelel atiyete müssamülen <gülüyor> fiilet taaccubi taaccub fiili kullanarak gelen cümleleri yaz unzur ila haulayetullabil jududi hum kesirun Yeni öğrenciler, o yeni öğrencilere bak. Onlar çoktur. Yerine onlar ne de çoktur diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Ma <gülüyor> ekserahum. Güzel. Ma ekserahum. Unzur <gülüyor> ila hadihis seyyareti. Bu otomobile bak. Hiye <gülüyor> cemiletun. O güzeldir. Yerine o ne de güzeldir? Ma ecmele <gülüyor> Ha, ma, ma ezmene ha. Hu ve fakirun, o fakirdir. <gülüyor> e rai te beyte, soru işareti ve sagirun Ma sığiru, hu. O eve baktın mı? O küçüktür. Yerine ne de küçüktür diyeceksiniz siz. Şu an değil, ödevde, ödev olar. Anlaşıldıysa mesele, anlaşılmazsa üzerine konuşabiliriz. Ses yok. Devam. Sukut gelir. El kelime atın cedid Eti, Değil mi? Hani yanım yeri değil mi? <gülüyor> Yeni kelimeler. Mak adun cem'uhu meka'idu ismi zaman, isim mekan. Oturma yeri. Veya oturma zamanı. Parçada oturma yeriydi. Oturak yani. E ya ebeti tusavi ya fi esna'i esnada. Anda. Esna zaman diyorsunuz. Kezebe yek zibu yalan söyledi. In galebe yen galebu ters döndü takla attı. Bekayep ki aradı. Hel